Magazin 8 ünlülerin hafta boyunca Instagram'da en çok beğenilen paylaşımlarıyla devam ediyor. Ünlülerin hafta boyunca Instagram'da en çok beğenilen paylaşımları Magazin 8'de. Bu sayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yaz tatilinin yarısından çoğunu tükettik, geriye çeyrek tatil kaldı. Kimi ünlü hala tatilde, kimisi de tatilden döndü bile. İşte tatile mola veren ünlüler. Lana Sert uzun bir aradan sonra mutluluğu yakaladığı aşkı Can Çelebi'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden tam da kutlama anından fotoğraf paylaşarak sevgisini milyonlara itiraf etmiş oldu. Kidoldum. Senin doğum günün gün. 2 Nisan'da Antalya'da pilates dersi verirken kendisini videoya çektirdi ve takipçileriyle paylaştı. Hikayeti gösteriyorum önce. Evet. Hepsi 1 euro. nefes alıyoruz veriyoruz. Yukarıda istediğin şey. Bakın aşağıda parmak ucu geldi. Yukarıda ayak bileği. Şahan Gökbakar ikinci çocuğunu da kucana aldığından beri keyfine diyecek yok. Bakar mısınız şu görüntülere? Herkesi güldüren adam babalık sevincini doyasıya yaşıyor. ...Türkay'ın yeni gözlüklü imajını beğendiniz mi Bir bakalım? Start, say, hey. Kardeşim benim filminin çekimleri için Rize'de olan Murat Boz... ...doğa harikası cennete hayran kalmış belli ki. Burası gerçekten inanılmaz. Rize, çanlıymışım. Doğası, insanı, her şeyde yani. Mutluyum. adından sevgilisi Aslı Enver'le romantik bir pozunu paylaşan Murat Boz altına çiçeğim notunu düştü ve bu fotoğraf kısa sürede 500.000'e yakın beğeni aldı. Can Koruyla Niken masasına oturmak için gün sayan Azra Akın, yeni tiyatro oyununun hazırlıklarına başladı ve usta tiyatrocu Haldun Dormen'le birlikte bulunduğu kareyi takipçileriyle paylaştı. Gitar derici araba yolculuğunda pembe mikrofonuyla usta oyuncu Şener Şen'e özendi. Domates. Domates. Patates ulan. Patates ulan. <gülüyor> lira bize dört, patates patates <gülüyor> Bir yeşilçam efsane sahnesini canlandıran İrem Derici'nin യീലസിന് ഇരം വൂ പായ പേ Ve nişanlısı Eda Erol, düğün öncesi ഹായൂന ജി അതോറീല ദുഷ്മ Sen olsan bari şarkısıyla kısa zamanda YouTube'da izlenme rekorları kıran Aleyna Tilki'nin Instagram hesabına yüklediği bu fotoğraf genç popçunun dudaklarına dolgu yaptırdığı iddialarını gündeme getirdi. Sen olsan bari. Sen olsan bari ya. Nur Gül Yeşilçay da kendisini spora veren ünlülerden oldu. Ünlü oyuncunun köprü hareketi büyük dikkat çekti. Didem Soydan bir fotoğraf çekiminde yazın en iddialı Mayokini modellerinden biriyle objektif karşısına geçti. <gülüyor> Burcu Esmer Soydan Merlin Monroe tarzı bir fotoğraf geldi. Zaten her haliyle çok güzel değil mi sevgili Burcu? Partiloy, tizi getir <gülüyor> aşk kalbi. dolayı canlı canlı dinlemeye doyamayan mutlaka sosyal medya hesabını takip etsin denizlerde sen hasretin de ben yokluğun eser akşamlarda kaderlerde sen çaresizim ben yoksunsun sen yoksun ya akşamlarda Murat Dal Kılıç'la boşanacakları konuşulan Merve Bolur, yıllardır kullandığı simsiyah saçlarını koyu kahverengine boyattı ve kısacık kestirdi. Yoksa bu yeni bir hayat için alınan radikal bir karar mı? Malum, kadınlar mutsuz olduklarında ilk saçlarını değiştirirler. Sarımı da sorar olmuş, değişmişsin. Sabanınla sen de bir hayırsın.